Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Macera cuma sabahında Oktay Demirci Bey Stüdyosu'nun perdelerini aralıyor sevgili dinleyiciler Bu perdeler yeni geldi Geçtiğimiz çarşamba sesi. Ee, Çok sesi Aslında hiç gerek yok perdeye ama e, Biraz elimize para geçti nasıl değerlendiririz derken bu perde fikri ortaya çıktı Çok güzel oldu bence ya 1'e iki yaptırdık sevgili dinleyiciler bol bol. Bir de bu yeni açılan daha doğrusu yeni yaptırılan ne yap, ne yapalım dedin sen? Bire iki yaptırdık. Yani. Ha bire iki dökümlü diyorsun ya. Yani. Bol dökümlü. Ben bire bir buçuk olsun dedim ama bire iki daha güzel oldu galiba. Para boldu biliyor musunuz? Doğru doğru şey yaptınız. Ee, ben bir de bu yeni yapılan perdelerin şu kolay açılmasının çok büyük hastasıyım. Neyin evet. hastasınız Oktay Bey sorsalar. Kolay açılan perde. Kolay mi? açılan perde. Yani böyle güzel yağ gibi kayıyor yani şu anda perde. İstersen Gerçekten. bir daha kapat. Ben perdenin arkasından gelen bir sesten dinleyeyim haberleri. Tamam. Fışt. fışt. Allah i̇ki, Allah. İki kanat ya sevgili dinleyiciler. Şu anda stüdyoda yalnızım sevgili dinleyiciler. Hop fışt. Şu anda tekrar best stüdyosuna bağlı. Hopla fışt aynı anda duyulmuyor yalnız. Onda evet, bazı teknik sorunlarımız olduğunu herkes biliyor. Öncelikle perdemizi açtıktan sonra bir e, tebrik... şekere bakıyoruz. <gülüyor> 20 bin puan diyor. Acaba şuralara da kapı mı yaptırsak? Yaptıralım. Ya? Ha? Yaptıralım. Ne olacak ama kapı? Bence stüdyonun girişine de turnike yaptıralım. Böyle de bütün dc'ler turnike'den geçerek gelsinler. Jetonlu mu peki? Hı hı onu değil ya. Turnike yarışmasındaki kendiliğinden dönen. Çok güzel aslında ya. Bir de buton mu yaptırsak acaba Bey Stüdyosu'na? Mesela <gülüyor> mesela geçen işte, e, konuğumuz oldu ya bizim. Erhan evet. abi geldi stüdyoya mesela. Hep biz ona sorular sorduk. Mesela onun bize sorusu olacağı zaman o butona basar. Butona basardı. Çok güzel olur. Butona yani. basar. Orada bir yerde bir ışık yanar. Kırmızı. Kırmızı olması çok önemli. Ondan sonra biz de buyurun sorunuzu alalım diye. Öyle bir şey çok güzel olur ya. Bir de kapı... Bir de Turnike. E i̇şte önümüzdeki ayda onları yaptırırız canım. Hepsini birden yaptıracağız diye bir şey yok. Yavaş, yavaş yavaş. Bu arada benim geçen gün aklıma geldi. Hem de Konya yolunda aklıma geldi nedense. Ne geldi? Turnike Söyle ben neden geldiğini söyleyeyim. Turnike yarışmasında. Yarışmanın evet. ismi, yarışmacıların sunucunun yanına geldiği sırada Turnike'den geçmesinden mi geliyordu? Başka bir... Turnike... Ha, hayır tabii ki ondan geliyordu canım. Başka ne olacak? Niye peki turnike? Oraya merdiven koysalar, merdivenin çıkıp inseydim merdiven mi olacaktı? Susavuzu mu olacak mesela onun etrafından dolaşıp gelse? Ya şimdi o, öyle olmuyor biliyorsun sen. Yani mesela bizim programımızın adı Yani şimdi bazı programlarda orada ne malzeme varsa o kullanılır. Bazı programlarda ile alakasız şeyler Doğru. isim olarak kullanılır. Mesela orada turnike çok e, baskın olduğu için turnike kullanıldı. Yani bir de ilk başında öyle söylüyor. E, Mesela bu Mesela... yarışmanın adı Şans Kapısı'ydı da. <gülüyor> Orada Şans Kapısı olacak abi falan diye anlatıyordu Güner Ümit. Evet. Bir beynimin tarafında bir taraf, diğer beynimin tarafında diğer taraf yarışacak falan, evet. falan diye. Evet. Ondan sonra burada da turnikeler olacak, insanlar buradan geçecek falan. Bir dakika, neden o zaman yarışmanın adı turnike değil mi dediler? Aynen öyle oldu. Yani hatta sarı şeker falan filan o zaman yoktu ya daha yarışmana bayratışma başlamadan önce meşhur değildi sarı şeker yoktu hop hop, hop yoktu fıkralarla mesela fıkralarla yarışma olabilirdi o yarışmaları evet. fıkralarla Türkiye olduğuna inanıyorsun da fıkralarla yarışmalar olduğuna neden inanmıyorsun diye çünkü Güner Ümit'in değil mi istisnasız fıkra anlattığı bir yarışmaydı o değil mi Tabii canım, başında sonunda fıkralar onu soruyu sormadan önce mi anlatıyordu işte böyle... böyle bir Monolog vardı Başı, en Başına mi? gelen olay diye Sonra masaya geçtikten sonra anlatmıyor muydu geçtikten Orada sonra? da bildiği fıkralara uygun durumlar Geldiği zaman anlatıyordu Kendisini bir kere daha Vallahi, Saygıyla anıyoruz ve kulakları çındasın diyoruz. 2003 sevgililer günü Özel bölümünde bir şekilde bulursak O dedelerin yarıştığı Arap 2003 ya, müydü? Arap ya denen... ya 2003 ya 2002 Yok olur mu? Bir dakika daha yeniydi biz sanki. Evliydik yani tekrar tekrar başladığı o zaman. zaman, zaman dur, çünkü otur. biz telefonla açmıştık o şeyde. Arap Arapya denen 2004 bizi... 2005 o zaman. Sevgililer günüydü ama değil sevgililer mi? Sevgililer Günü eminiz. özel programı. <gülüyor> Arapya. <gülüyor> ne ya olabilir? Ne ya olabilir? <gülüyor> Arap diye bir şey olarak bu gelmişti Sevgililer ve günün müydü? O gün Sevgililer Günü olduğu için eee bu fikra anlatmamış. fıkra anlatmadan dönüp kapılara sormuştu. <gülüyor> Çünkü öyleydi format gereği. Şimdi kapılara evet. sormak garip bir şey gibi geliyor ama yani dönüm kapılara sorulurdu. Neyse Fenerbahçe 2-0 e, Lazio'yu yendi tebrik ilk maçta. Edelim. Tebrik edelim. Valla tebrik edelim. Aykut Kocaman yolu yarıladık demiş. Galatasaray'la üzüldük. Fenerbahçe'yle yüzümüz güldü. Biraz öyle oldu. Lazio'da zor bir takımdı. E tabi zor takım canım. Şimdi ikinci maç. İtalya'daki... Ben dün gece kornaları duydum dedim güzel bir sonuç aldık galiba. E, vallahi tebrik ederiz. Güzel de oynamışlar galiba. E, i̇kinci maç e, Lazio'da yani Roma'da <gülüyor> e, ve e, şey seyircisiz oynanacakmış. Aa. Evet. E, Lazio'nun Lazio şey, hatası adını, mı varmış? Roma'daki Romenç için e, avantajı yakaladı Fenerbahçe. Bu arada dün yine biliyorsunuz çok tehlikeliydi dün Fenerbahçe. E, mesela sahaya bir şey atılsaydı UEFA'dan men Edir'de evet, evet, evet. kadar gidebiliyordu. E, yine atılmış dün bir şey. Dışarıdan paraşütle bir şey atılmış yine meşale. Ama şimdi bunlar taraftar değil mi ya yani dışarıdaki? Değil. Da... Nasıl be anlamıyorum değil yani. Şimdi oraya ya. gidip de böyle Fenerbahçe rakiplerinden böyle bir takım insanlar Fenerbahçe'nin kötülüğü için bununla uğraşacak durumda değil. Yani onu yapmaya kalkışacak adam varsa da orada takımını seven destekleyen adamlar durdurmaz mı bunları? Ya işini işte dur... yapan Fenerbahçeliler. Durdurulamıyor ya? yani demek ki. Durdurulamıyor ee, ama neyse ki çatıda kalmış. Stad'ın çatısında kalmış yani sağ tarafına geçmemiş Yetiştirememişler yani Meşale yani. yani ne bileyim Bayrak ya. logo falan filan bir şey dedi şey, Ateşli bir şey aynı. Geçen sefer atmışlardı ya geçmişti. Bu sefer de e, yine bu şekilde atmışlar Hakikaten yani Ne, ne olacak pek o sağa düşseydi bir şekilde Valla UEFA'dan çok ciddi şey gelebilirdi, ben cezası falan ne gelebilirdi falan. Fenerbahçe? Fenerbahçe kulüp olarak sniper mi koyacak sahanın dört bir tarafına? Sadece bir Fenerbahçe ismedi. değil ya diğer takımlara da çok zararı yok mu bu mesela? Ama en net UEFA, zararını Fenerbahçe gördü. Öyle tabi de UEFA mesela Fenerbahçe zarar şey yasak getirse, menetse e, diğer takımlara da yani Türkiye açısından çok büyük. E, yani herhalde orada onu yapan adam düşünüyor yani ne oluyor da? bir şey genelde düşünmediğinden yapıyor herhalde bunu. Ha, düşünemeye ben, diyorsun değil mi? Ben bu kafamı lütfen beni çeşitli düşüncelerle doldurmayın mı diyor adam. Mesafeli demek ki. Ben düşünme bu kafamı olayına... bidon olarak kullanıyorum bakın. Dört buçuk litre su alıyor. Yak yak yak kulağından döküyor şu Ne kadar güzel. Yani düşünme genel olarak düşünme olayına mesafeli. Daha doğrusu mesafeli değil de mecburen mesafeli duramadım ben diyorsun. Mecburen mesafeli yorum yorum yeteneğinden. Neyse e, İtalyan devi Lazio'ya çizmeyi ters giydirdik demiş mesela. Çok güzelmiş mesela. Çizmenin ters giyilmesi kadar ağır bir söz yoktur biliyorsun İtalyan şeyinde. E, Geliyoruz Amsterdam diye yazılmış. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Hakikaten de Vallahi çok güzel tebrik olmuş. Tebrik ediyoruz. E, bir... Kimler atmış golleri? Golleri bütün takım tabii ki. E, Vebo ve e, Kayt. Ya da Kuit mu? Nasıl okunuyor bu? Biz tanımadığımız futbolcular. Vebo. Ve bu bir şeyin kısatması mı acaba? Hiç izlemiyoruz biz de ya valla yani. yani Galatasaray'da bir takım adamlardan bahsediyor. Ben rakip mi Galatasaray'dan mı onu da bilmiyorum. Bir Snyder'ı biliyorum, gelişi olay oldu diye. Efendim Drogba'yı biliyorum. Başka bir de Braa biliyorum. Tamam yeterli zaten. Yeterli değil mi? Yani seni seni düşünerek. Yeterli. Herhalde Sana, gerisi. Yoksa dozaşı doz mı olur? Gerisi de semi takımın. Semi'te var yalnız doğru. Var mı? Gençsemi. Asla genç <gülüyor> şımarmayacağım deyip kalem gollere kapalı demiş. Ne yapıyorsun Semi falan demişler. Biraz heyecanlandım demiş. <gülüyor> Aklıma gelenleri söylemek istedim demiş. Milyoner ilanla eş arıyormuş. Kimmiş o milyoner? Kaç paraya kadar? Hindistan'da bir iş adamı, eee Dinshash Vimadala. Hı -hı. E, parantezi yazmamış. A, 69. Geç, üzülen, genç üzerine başka Milyarder olunca Milyoner milyarderdi. Evet. 80'e kadar genç. 80'den sonra orta yaşlı. O siyasetçi de değil mi diyor? Türkiye'de ben siyasetçi de öyle diyor. Siyasette biliyorum. de öyle. Onda da aynı şey vardı, Tabii, değil mi? 70'e 70 kadar ama onda. 70'e yani, kadar mı? 70'e kadar genç siyasetçi. 70'ten sonra tecrübeli sonra? siyasetçi. Zenginlikte de öyle. 70'e kadar genç milyoner. 70'ten sonra hayır pardon. Zenginde 80'e 80 e kadar. 80'e kadar. Genç. Sonra. 80'den sonra e, şey. İtir kurt mu? Diyor. Öyle denmiyor değil mi? Çapkın. Ondan, o zaman ile ilgili değil. Çapkın falan diyor. <gülüyor> Başka özellikleri yani. Tabii. Ön plana çıkarılıyor. Kula büyük kulaklı diyorlar mesela. <gülüyor> Veya çubat. Ben bugüne kadar hiç büyük kulaklı dendiğini görmedim ama. E, Hintli milyoner Din Şahşah Vima Dalal şöyle belirlemiş eş kriterlerini. Zayıf. <gülüyor> <gülüyor> Zayıf seviyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Zayıf. Vejeteryan. Ha, Hı -hı. Pardon, vejetaryen olmasın et sevsin demiş. Hadi ya. Evet ikinci kriter olarak bu. E, Hintli değil mi bu adam? Evet. Günahkar birisini mi istiyor? Ben yemiyorum o yesin çünkü şöyle bir durum da var yani Hindistan'da milyoner olmak kolay. Et masrafı yok. Tabi doğru. Ha bir de git bakalım şimdi mesela bir tane bonfilo alsam bugün 46-47 lira kilosu. Ya yanında geç ıspana iki buçuk üç lira. Şimdi her seferinde sen mutfak alışverişinde bu kadar kar edersen. Bütün Hindistan milyoner olur. Yalnız Ege fiyatları vermeseydin çok e, ciddi almayacaktım seni ama fiyatları verince bir... Rahat konuştum. farkında. Hem yaşadım. üzüldüm hem sevindim. Neden sevindim? İkna oldum. Hemen ikna oldum ama üzüldüm. Fiyat vererek konuşmaya başlamış mısın acaba? Belli kalemlerde fiyat verebiliyorum. Çünkü radyoculukta nasıl iş adamlığında veya e, siyasette e, yaşlılık yaşı netse... Daha doğrusu tecrübeleri kurt siyasetçi falan deniliyorsa radyoculukta da öyle fiyat vermeye başladı. Başladı. An, yaşlanmış, eski radyocu oluyorsun yani. Valla ben kırmızı et olsam kırmızı et konusunda e, belli şeyde dönemlerde rahatlıkla fiyat verebilirim. arayan dinleyicilerimizle de. Kaç şu anda e, şeyin e, bonfilenin kilosu? aldığın yere göre değişiyor vallahi. E, bu konuya da girmek e, nasip oldu. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Geçen gün bir yerde baktım. Fiyatlar uçmuş bizim aldığımız yerde 47 48. 47-90 değil mi? 48 bandın. 47 48 bandında. Bandında seyrediyor. Acaba öyle bir şey mi yapsak Et borsası? Etbor. Yapalım yani anlamında. <gülüyor> ee, ondan sonra 40 yaşını geçmemiş olacak demiş bir de. Bir de İngilizce bilmeli demiş. Bunları demiş. O bulan. Osa bu, istemiyor bu adam. Öyle bir şey söylememiş. Yani, yani doğum yeri, bilmem ne falan filan, etnik kökeni falan gibi bir şey yok. Yok. İngilizcesi. Şey çünkü Biraz pratik yapmak istiyor herhalde. Herhalde. Herhalde. Z zayıf olsun demiş. Zayıf. <gülüyor> bir tek bu ne no, ne olacak peki? E, zayıf, zayıf olması durumda? da çünkü adam şimdi et yesin diyor ya. Kadar. Evet, evet. Et fiyatlarından korktuğu için zayıf olsun ki et yesin ama çok da yemesin diyor. Doğru. Yani yani çok tek açıklama abartmasın demiş zaten daha sonra 20 gelin adayıyla görüşmüş Görüşmüş evet. akmış yani 20 kişi hı hı. Ondan sonra et e yiyor musunuz? bulamadım <gülüyor> şimdi Hintli için biraz abartılı bir şey o et yemesi birisi hı hı. et yiyor musunuz? evet yiyoruz Nerede? köfte mesela dedim. köfte mi? <gülüyor> <gülüyor> sırf o konuşuluyormuş görüşmede Kendisine şimdiden mutluluklar diyoruz. Umarız e, aradığı mutluluğu şey, bulur. Muhafazakar siyasetçiler öyle eleştiriyorlar şeyleri. Bazen. Eee Ganj Nehri'ne baka baka köfteleri yiyorlar. <gülüyor> bir elinde köfte bir elinde çöpsiş. Ganj Nehri'ne bakarak konuşması kolay diyorlar. Neler neler ne eleştiriler geliyor ya. Ne eleştiriler oh, geliyor da işte. E, ya bu arada Canan hocamız Karatay hocamız daha doğrusu. Hı -hı, e, rejimden sonra... Ee, şimdi yemek pişirme konusunda tavsiyeler vermeye başladı O da önemli. Çünkü yani herhalde bitti değil mi diyet konusunda vereceği şeyler? Bitti canım o zaten özet söylüyordu. Hayvan gibi yemeyin diyordu. İnsan gibi yiyin diyordu. Valla düşük ısıda efendim demiş uzun zamanda pişirin demiş. Hmm. Suyunu da az koyun demiş. Bu kadar. Kendi suyunu mu salsınmış? Ne bileyim ben yani ne, ne yaptığına bağlı değil mi ya suyunu ne kadar koyduğum? Tabi mesela e, genel olarak dinleyicilerimizin hepsinin bir şey bir şey var. <gülüyor> ne? Kabak suyunu salar. <gülüyor> Ondan sonra aynı yemeği ısıtmayın demiş defalarca demiş. O da doğru. Bunlar bunlar hep şey. Ondan sonra konserve balığı falan hiç demiş tercih etmeyin demiş. Konserve balık dediğimiz ton balığı falan. falan filan var ya. ya. diğerlerinde de konserve var ya. Hamsi de bilmem neydi, uskumru falan hepsi ne? Teşekkürler. Besinleri yetiştiği mevsimde tüketin demiş diğer öyle çakma mevsimlerinde demiş şey O doğru. Ama bilmiyoruz ki artık hangisi hangi mevsimde. Ben İyice bilgiyi kar geliyordu. Karpuzun yazın çıktığını biliyorum. Elma her zaman var. Domates yazın limon, limon olması mesela. lazım. Limon mesela limonu ne zaman ne zaman şey yapacağız limonu? Limonu da yazın yememiz lazım. Turuncu değil mi sonra? Yok. <gülüyor> Portakal oluyorsa kışın ya yaz kış olur. Ne bileyim limon mesela ne Aha. limon suyu olarak satılan sarı sular mesela e, bunları kullanmayın demiş. Sarı demiş. sular. Dükkanı mesela kullanmıyoruz değil mi? Sarı kullanmıyoruz. Suyu. Yeşil su kullanıyoruz. Sıkma limon Mustafa. Orijinal, orijinal limon. Hı hı. Ondan sonra başka ne var? Çiftlik değil demiş. Deniz balıkları çiftlik değil. Dağda bayırda yetişen yabani ortam. Falan filan. Yani falan böyle uzun uzun. uzun. Anlatmış şöyle yiyin böyle yiyin. Kızgın yağda kızartmayın. Sevdiklerinizle yiyin. Beraber paylaşarak yiyin. yiyin demiş. Paylaşın. Kaba ayrı olanın tadı ayrı o. Bir saniye bunu demiş mi ya? Demiş. Yok Dememiş dememiş. Onu dememiş sevgili dinleyiciler. O zaman azıcık reklamla coşalım ardından Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkı çok güzel sevgili dinleyiciler onu önümüzdeki saatin başında dinleyeceğiz söz veriyoruz çünkü tam ondan önce çalacağımız güzel bir şey var. Oktay Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk diyorsanız. ben bir müjde vereceğim kaçacağım. Ya, devam etseydik programı ha, edeceğiz Tamam o zaman bir müjde vereceğim Sonra uzun uzun istiyoruz istiyorsan Buyurun efendim Ya e, Pınar Atuğ'u biliyorsun Biliyoruz Pınar Atuğ e, önceki gün bir müjde verdi Bütün Türkiye'ye Hamile miymiş? Değil Ne müjdesi olabilir? Ne olabilir? Yeniden ekranları Zaten ekranlarda mı? Pınar Altuğ değil galiba ya Çocuklar duymasın? Yani Tamamla Adam cümleni yok. Cümleyi tamamla Çocuklar duymasın ekranda mı? Çocuklar Duymasın'ın bir, hani bir 14 bölümü vardı ya <gülüyor> TGRT'de yayınlanan o çeşitli kanallarda döndermeli olarak yayınlanıyor da o şekilde e, ekranda da yeni bölümleri bilmiyorum ama e, yeniden başlıyor Kuru Çeşme'de. Çocuklar ee, Duymasın mı başlıyor? Çocuklar Duymasın tekrar başlayacak Kaçıncide ekranlara falan, dönecek En diye. çok başlayan dizi galiba. Mayıs'ta başlayacaklarmış. Hakikaten ee, en çok başlayan dizi. Yeni başlamıştı o herhalde her bölümünden sonra bir final yapıyorlar, bir daha mı başlıyorlar. Şey ne olacak? Yarışma sunuyor şey. Senin şey, Benim mi? Senin, senin esas. Senin en iyi arkadaşın değil mi o ya? Aynı ayakkabıları giydiniz siz. Çok Sen de aynı oldu. ayakkabının modelinden bulamayıp benzerini almadın mı? <gülüyor> Ama aynı ayakkabı. Ben onu alırken hiç fark etmemiştim ne? Sen sonra söyledin. Sen birebir aynı ayakkabı aynı dönemde giydiniz üstelik. Yani bir ayakkabı kardeşliğiniz var yani neye geçsin. Niye sinirleniyorsun bir de canım Allah Allah. Aa, esas özendiği, kendi özendiğin adımı benim özendiğim adammış gibi gösteriyorsun. Tamer Karadağlı'ya mı? Evet. Yok ben yani öyle gerçekten ben özenme konusunda biliyorsun. Yani çekinmem. Özendiğim adama özeniyorum derim yani. Niye ben sana Ama geçen gün... Ama yanlış tespit yani. Geçen gün dükkanda sen saçlarını boyatsana çok beyazım var dedim. Yo abi da aldın da öyle dedim. Hiç hatırlamıyorum böyle bir şey konuştuğumuzu <gülüyor> uzun uzun, uzun saçın ki senin saçını boyatman ne kadar kolay gideyim artık saç boyamı Uzmanı olmuş doğru prıl saç yapar yani kendini öyle yapıyorsa başkasına neler neler yapar doğru tabii o başkasına da yapıyor zaten de arkadaşlarına çok güzel yapar o da bence yani. senden bir teklif bekliyor sen böyle evde yok evet, olsan, saç mı boyatılırmış falan diye dolaştığında kızcağız içine atlıyordur da hep arkadaşlarına <gülüyor> ağladığını ben biliyorum. Keşke kocacığımın cümlün boyasam. Bir, diye. Onu bir sorayım bakayım. Onu bir sorayım bakayım. Ee, ama çocuklar... nasıl heyecanı? Şimdi bir telefon edesem saçları boyalım mı benim diye. Her anda... gün onun heyecanıyla ne alayım falan filan diye düşünür. Ne öyle abartılı bir renkti siyah. evet. di? <gülüyor> siyah. Siyah boyayacağım diyorsun. Tamir kara Beyazları yok mu ama? İşte Kendi sen, içinde çelişiyorsun yani. İşte Ege. Hayır, sen artık Tamer kara da ya. Madem özenmiyorsun. Ha, saçlarını, saçlarını boyamıyorsun. Boyan. Eğer saçlarını boyamıyorsan Tamer dağılıyor. özendiğini kabul et. Şu Seni anda, çok zor bir durumda kıssırdı. Şu anda resmen yayında kısılmış <gülüyor> durumdayım sevgili dinleyiciler. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani biliyorsun ben de böyle bir şey yakaladığımda sonuna kadar i̇şte, giderim. Yani Ege'de hakikaten iyi gazeteci olduğu için, iyi radyocu olduğu için konuklarını ve gerekirse program ortaklarını <gülüyor> çok iyi sıkıştırır sevgili dinleyiciler. O yüzden şu anda gerçekten... Ee, ne yapacağım? Pazartesi nasıl geleceğim buraya? <gülüyor> Çok heyecanlıyım şu an. Saçlarını boyaman için yapabileceğim... Yani şöyle bir şey yaparsan boyatırım. Dediğim hmm. şey, makul bir şey. hani. Sen de o zaman şunu yap gibi değil de. Şöyle bir durum olursa ben de bu saçlarımı boyatırım canım. Ne olacak? Olabilir ya, onu biraz düşüneyim ben. Yani bir... Yani şey demem. Aklından geçiyordur kesinlikle. Ben hiç ama hiç istemiyorum gerçekten Yani istersen ya. böyle bir komisyon kurayım ben. Fakin insanlar. 7 kişi. 7 Ankara'nın değişik bölgesinde. Komisyon değil de danışma Ankara, kurulu. Danışma kurulu. Danışma kurulu da yani mesela 3 tane bizim dükkan çevresinde. 3 tane radyo çevresinde. Zaten çok dolaştın çevre yok. Bir de gideyim sizin gross markette <gülüyor> şey yapayım. Senin saçlarını boyatmana oraya, insanlar... oraya, oraya giremezsin. Hiç gitme oraya. Orada senin fotoğrafların var şu anda. E, Fahir'i gönder Mesela onu konuşuruz sonra da. E, tamam. Tamam abi. Gidiyorsun bir yerlere komisyon kuruyorsun. Ondan sonra kuruyorsun. anlatacaklar. işte. Oktay saçlarını boyadı falan filan. E ne no, no oldu ya? Yani bu. böyle eğer üstünde sağdan soldan ne olur diye bir baskı varsa ben anladım. Mesela 7 bölgeden Ankara'daki tabii Hı -hı. 7 bölgeden dokuz er kişi seçeceksin. Evet. 63 kişi mesela on er kişi anlatsa 630 kişi birden olur. Öyle tamam. mi? Zaten senin kaç tane tanıdığım var. Hepsini ben komisyona koysam 63 kişi eder zaten. Ben komisyonu bir konuşma yaparım. Oktay saçlarını boyatıyor iyi tamam canım güzel ne derler biter. Olabilir. Sen bir komisyonu kur bakalım. Benim için kurulan ilk komisyon olacak bu. Yani o açıdan ben önünü tıkamayayım. İlk komisyon Süreci... da tadı ayrıdır orta. Süre... <gülüyor> Süreci de daha başlangıçta şey yapmayayım ee, Ege. Neyse Kara Karadağ'ın sunduğu yarışma var. İzledin mi sen onu hiç? Hayır. Var ya ya böyle karşılıklı güven diye bir yarışma var. Böyle koltuklar, ya berjer koltuk iki tane ve ray sistemi var yarışmada niye yarışmanın adı ray sistemi olmamış o zaman? Çünkü <gülüyor> daha yeni programımızın başında konuştuk. Bir yarışmada turnika varsa onun ismi turnike oldu. Bunun adı da ray sistemi olmamış. Yarışmanın adı neydi ya sevgili dinleyiciler? Bir hatırlatır mısınız? o Kim haklı değil. Kim haklı olamaz zaten de. Böyle iki, iki kişi ekip olarak yarışıyor. Neydi Telefonumuz ya? Sevgili 10, 30 30 bir devrimi, Ondan sonra bu iki kişinin şeyleri var. Ee, tanıdıkları var. Biraz uzakta. Ekibi <gülüyor> var. Ailesi. Kardeşi. eşi, dostu falan. Komisyon. Demeyelim de. Ee, <gülüyor> öyle bir şey. Ondan sonra onlar var. Gidiyorlar onlara soruyorlar. Kabul edeyim mi devam edeyim mi falan filan diyor. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Sana yarışman. Bir, bir dinleyici olduğunu ben hissediyorum. Evet vallahi. Günaydın. Aynen. maalesef ha, ha şimdi güzel. Şu anda duyuyoruz. İlk Biz defa de duyuyoruz. Sizi. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ama... Alo. Alo merhaba kimle görüşüyoruz? Maalesef, Maalesef hattımızda... deme hakkımızı kullanıyoruz. Maalesef deme hakkımızı kullanıyoruz. Özür diliyoruz dinleyicimizden hemen aradı bizi ama bir başka dinleyicimizle o zaman devam edelim. Aynı cevap verecek büyük ihtimalle. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ekim Uyar. Ekim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Merhaba şu anda evdeyim. Hı. Ne yapacaksınız? Planınız ee, var mı bugün için? Vizen var ona onun için. Vize mi var? Lazım. Ay kolay evet. gelsin. Ne vizesi? Ceza hukuku. Aa avukat olacaksınız. İnşallah. Kaçıncı yani. sınıfın dersi ceza hukuku? İçin cinsiniz. Daha yeni. Yenisiniz evet. yani daha. Peki evet, Ekim Bey evet. bir şey soracağım. Yani bu hukukta çok saç döküldüğünü biliyoruz biz öğrenciler arasında. Evet, Sizin saçların evet. durumu nasıl? Saçlarım şu an uzun benim uzatıyorum. Ee, dökülmeye karşı dedim biraz uzatayım bari varken. Lepiska mı peki? Lepiska şey aynen. Ne kadar güzel. Hiç beyazınız var mı? Hiç beyazım yok. Peki boyatmayı düşünür müsünüz? Boyatmayı... Ne doğrusu e... saçını boyatan bir erkek konusunda bir <gülüyor> şeyiniz var mı? Ya ben ilgilendirmez kimse yani. Boyatse boyatsın. Teşekkürler. Oktay'ın da duymak istediği buydu. Çok teşekkür ederiz efendim. <gülüyor> Esas yarışmayla ilgili bilginizi alalım. Evet yarışmaya giren bana. Güven ha, bana. Güven bana, güven bana. Evet, ama çok saçma bir yarışma olduğunu söylemek. Ya istiyorum. ben onu çok şey yapamadım. Orada ne soruyorlar gidip o yakınlarına, eşlerine, dostlarına. Güveneyim <gülüyor> mi sana diye soruyordu. Şöyle oluyor. Soruları bili biliyorlar birlikte birlikte. Beraber birlikte. cevap veriyorlar değil mi sorulara? Evet, beraber cevap tamam. veriyorlar. Para kazanıyorlar. Sonra kendi köşelerini çekiliyorlar. İşte ailelere hani butona basayım mı, basmayayım mı? Basarsa o paranın hepsi basanın oluyor. Basmasa parayı arttırmaya devam ediyorlar. Bu ray sisteminde giderken o butona basma şansı veriyor o süre boyunca değil mi? Evet, evet. Ya ne oluyor peki? Güven bana dediği ne demek? Yani güven... güven bana şu yani ben basmayacağım diyor ha. ondan sonra işte ama basıyor yani basmasa parası arttırıyor. Parasılarını arttırıyorlar Peki bir kişinin oluyor sadece o para. Bu şey çok saçma değil mi ya? O öteki komisyon çok saçmaymış o zaman. 405 evet, diyor, ne aynen. yapıyor onlar? Bence bas. Bence bas Aynı. mı? Falan mı diyor? Ne diyorlar? Evet, aynen öyle. Sesini infak sokmak için kullanmış insanlar. Peki. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. İyi şanslar sınavını diliyorum. Başarılar da. diliyoruz sınavda. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi programlar. Sağ olun. Tamer Karadalı'ya iyi şanslar diliyoruz. Güven bana diyor. Bir kez daha Bayağı... bir yol güven bana diyor bu sefer de. Nasıl? <gülüyor> Bir şey okuyordum ben tam duyamadım. Sinek karşı sevgili dinleyiciler. <gülüyor> o zaman şöyle yapalım isterseniz. Yeni bir saatin başında uzun uzun konuşalım bunları. Modern Sabahlar. Bo modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar'da yeni bir saat başlıyor sevgili dinleyiciler. Heyecan içinde, mutluluk ve hepinize bir kez daha günaydın diyoruz. B stüdyosunda Oktay Demirci'ye dönüyoruz bu arada. A videosunun ek... Birimi açılıyor. Fire işte ek birimden sesleniyor. Sizlere hoş geldiniz efendim. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Geliyor mu tam? Burası biraz daha küçük olduğu için akustiği çok iyi değil ondan diyorum çok abi. Çok gayet güzel geliyor. Sonuçta ek bina. Ek hizmet binası. Ek hizmet binası. <gülüyor> stüdyosu ek hizmet binası. Ek hizmet. Abi olur mu ya? Beş stüdyosunun olması lazım. Yani sonuç olur mu biz Kuzey... buraya sağamıyoruz. Daha kalabalık Kuzey... olduğu için sen teksin abi yani. Buraya sığışamıyoruz ya. O yüzden Ek Hizmet Binası burası. Sen normal ya A blok B blok orası. B blok tabii canım. A ha sen şu anda A blokta değil misin? Arada A perde olduğu için ses gitti Görünmüyor da o yüzden soruyorum. Tamam ben şu anda ben şey yapayım. Ek Hizmet Binası'ndayım. A blokta bana. değil misin? A bloğun Ek Hizmet Binası. A blokta değil. A blok Ek Hizmet Binası'nda. Şube yani. Şube kısmındasın sen. Ya abi çok fena buralar daha vallahi çok işi var buraların. Yani ben size söyleyeyim. Toplam iki tane stüdyomuz var. Ne kadar çok ismi var maalesef şu stüdyonun. 8 tane Bazen ben bile kayboluyorum yani. yani. Yani düşünün hesabını size bırakıyorum. Ee, Geçen gün ayrı mesela... başkanlığını da buldum kendimi şarkı bitiyor. Yaşam alanından bir koşu yani. Yaşam Nokta Radyo Dairesi Başkanlığında buldu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani şarkı bitmeden hemen arada anons yapayım diye bir ab, bakıyorum mikrofon Daire başkanlığı. Dosyalar, dosyalar. Oktay şeydi anladım çünkü bizim yaşam alanının orada Kazan Dairesi Başkanlığı da var ya. <gülüyor> ben çok ben şu anda çok üzgünüm yani. Kaç senedir şu radyonun içindeyim. Evet. Daha ben yeni yeni öğreniyorum. Radyo yerine. Dairesi Başkanlığı nerede radyonuzda onu bile bilmiyorum. Yani Vallahi stüdyoya gelirsek sekreterliğin ben... hemen ilerisinden başlıyor oradan. Sekreterliğiniz. Ha o şey bina. Kahverengi boyanmış. Tabii, o bina. O mu? Hayır evet. abi bizim bizim koordinasyon binası. Koordinasyon. Ha koordinasyon binasını biliyorum canım? Ha. Koordinasyon, koordinasyon binasını girmiyorsun. girmiyorsun. tamam abi. Etrafından dolanıyorsun. Tamam iyi bilirim. Arka taraftan bahçenin evet olan. Evet abi daire başkanlığı. Daire başkanlığı da. yazıyordu. Allah Allah ya. Neler neler o kadar ben de yeni öğrendim. O kadar çok şey. Geçen gün dağıttılar zaten. Neyi? İmar planları, beyi <gülüyor> dağıttılar. <gülüyor> İmar planlarını, risk her şeyleri dağıttılar. Şey dağıtılar ya. Haritalar verildi. Hı hı. Harita odasını biliyorum bak kaç kere Ş geçtim ya. Planları, yani. plan harita odası var. Harita Dairesi Başkanlığı'nın diyorsun Onu sana. biliyorum. O evet, değişti artık. Harita, harita odası kalktı. Sana söylemedim geçen hafta. Harita Kullanım. Dairesi Başkanlığına bağlandı. Sizin ya, hayır, yalan sizin söyleme daha programdan dün, başka daha, dün bıraktım ben. Sizin programdan başka bir programda harita odası kullanılmıyor diye. Bunu şey yaptım. Yok ben. abi daha dün gittim ben şey değil. Cafer abi var orada onunla selam var hatta. Şey Onun, bile haberi, sessizlikler... Onun bile, bile haberi olmayabilir. Onun bile haberi olmayabilir. Onun mu harita odasının anahtarı oldu. Anahtarı oldu. Onun anahtarı... bile haberi olmayabilir. Anahtarı Anahtar onda diyorsun. Anahtar oktay. Her seferinde aynı espriyi yapıyor ya, ya. Anahtarlar yastığın altında kaldı beni ara diye. Evet yani. Niye onu da öyle Sen yapıyor? ondan duydun değil mi? Ben onu ondan ara. duydum ilk duydum. Cafer abiden duydum. Neyse efendim. Tatar Ramazan seyirciyle buluşmak için ne sayıyor olabilir? Bana ee, ee, veri sayıyor. Değil. Şey sayıyor. Yeni dizi. Benim sabahtan beri saydığım şeylerim sayıyor. Hayır olur. değil. Ya bu Sen adam sabahtan, sabahtan beri sayım yapıyor ya. <gülüyor> Vallahi canım sıkıldı <gülüyor> benim yani. Ne sayıyor be? Maddi manevi yıprandım yani fair. Ya e... ne saydığını ben <gülüyor> sana kahvemizi iç <gülüyor> içerken söylerim. Hatta içersin, yutarsın ondan sonra söylerim. O kadar hukukumuz var çünkü. Yani, pislik pislik şeyler mi sayıyor? Evet. Neyse seyirciyle başlamak için ne sayıyor? Seyirciyle mi başlayacak? Seyirciyle buluşmak için, buluşmak ne, sayıyor? için ne sayıyor? ne Tatar sayacak abi san? yani? Tabii ki. Boncuk sayıyor. İki evet. tane sayıma. Ya gün sayıyor ya geri sayıyor. Gün sayıyor olacak. Günleri geri geri sayıyor mu? Vallahi sayıyor. Şey ileri doğru sayıyor. İleri doğru sayıyor. Tatar saçma. Ramazan hiç tanımadığımız bir adam. Yoksa yer gök aşktaki adam mı o? Tatar Ramazan olur mu ya? O Tatar Ramazan Aa. kalın bıyık diye geçer. Kalın bıyık bacak. Kalın Ense diye geçer. Kalın no, bacak, ben kalın... o oyuncuyu hiç bilmiyorum Tatar Ramazan'ı. Bülent İnal ya. Aa, aa. Genç kızların ve başka oyuncuların sevgilisi diye geçer. Hı. Genç kız. En az iki tane ve... sevgili oyuncusunu biliyoruz yani. Kim var? Beren Saat var. Ötekisi kimdi? Öyle birisi Beren, öbürü Beren de... Saat mı işte? Beren Saat'in kendi dizisi öbürü de, de şeyde anda. oynayan kız diyeceğim sevgili ama. Diyoruz, sevgili diyoruz. Sevgili oğlum sevgili. Yani. Olarak Eski değil, sevgilisi. sevgilisi. Eski sevgilisi tabii. Ötekisi kimdi ikincisi? O da bir dizi oyuncusuydu Oktay. Şimdi çıkaramadım. O Bülent İnal şey mi ya? Yer Gök Aşk'taki adam mı? Yer Gök Aşktaki Adam'dan. Tamam o olsun Yer Gök Aşktaki Adam. <gülüyor> yer Gök Çünkü... Aşktaki Benden Başka Seyreden Yok. Mesela bir futbolcu söyle Oktay. Messi. Messi. Messi biliyor musunuz? <gülüyor> Düzüm ben. Yer Gök Aşktaki yer gök aş... Tamam. <gülüyor> yer Gök Aşktaki Messi. Her şeyi Yer Gök Aşktan Ege'ye tarif edebilirsin. Cezayirinde geçiyor. dizi Tatar, Ramazan. Öyle zaten be? öyle. 15 bin metrekarelik bir arazi üzerine cezaevi inşa edilmiş. cezaevinde 8 koğuş, 1 avlu, 1 hamam, 1 bir, müdüriyet biraz Çok değil bence. Biraz bizim... fazla erkek olmaz mı o dizide? Bizim stüdyolar Ramos'un <gülüyor> e Ama olaylar olaylar. Ne zaman geçiyor Tateyar Ramazan? Gerçi kaç senesinde dönem filmi değil mi? Dönem dizisi olmayacak mı? Dönem dizisi olacak. Tabii. Dönem dizisi olacaksa zaten komple. Onun da bir dönemi var en azından. Tateyar yani. Ramazan. Buyurun efendim. <gülüyor> Ee, Benim mesela... acil şeyim geldi de abi e, Mal gelmiş Sevkiyat mı var mı? varmış Eki, biz... Ek hizmet binasından beni çağırıyorlar Bir şey diyeceğim başbakan bu şeyi e, Akil insanlar e, e, Komisyonunu topladı, evet. şey yapmayın dedi ya Ne dedi e, saymayın mı dedi Magazinleştirmeyin dedi ya Hı -hı. Onun hakkında konuşmak magazinleştirmek mi demek İstersen konuş ama Savaş yanlısı olursun sürece Zarar vermeye çalışan adam durumuna düşersin Hay Allah ya Valla ben de agık diyim dedim. Değil, sürece zarar vermesi. De birinci uyarıyı aldım. Barış yanlısı kanla beslenen adam durumuna düşersin. Mantensin. Benim gözümde. Yanlış anlamayın. E bu şeylerde konuşmayacak mı o zaman. E bu mebu diyersen valla hakikaten <gülüyor> benim gözümde şey. Hayır ya bu. Bak komisyon, gene bu dedi bak, Oktay. Sürece baltalıyorsun. O, e, akil insanlar Bak gene dedin. Ya ben süreci baltalama dedikçe sanki ben baltalamıyorum. köküne diyorum, vuruyor. Süre yemin ediyorum. Sürece, Sü sürece vuruyor. Sürecin köküne kibrit soy döküyorsun, döküyorsun Allah Allah, Oktay. Doğru, doğru ya. Hepsi benim hatam. 1942 yılında geçiyormuş. Çok ha. teşekkür ederiz Deniz ha. Hanım'a. Bu tip konulara gir. <gülüyor> 1942 yılında geçiyormuş. Tatar Ramazan. O da Tatar Ramazan bir daha mı? Tatar Ramazan diye genelde şey yapılmaz. aktar gibi düşün. İkincisi Tatar. de Tatar Ramazan sürgündeymiş. Evet. Hiç Çünkü vapushaneden sürgüne gidiyor. Aa, iki filmi var Tatar Tabii. Ramazan. Tabii. Birincisi galiba hapse düşüş süreci. İkincisi... Ee hapishaneye düşüyor ondan Vallahi sonra. Valla bir link vermiş okuyayım mı? Toprak sahiplerinden Abidin A'nın oğlunu vuran Tatar Ramazan 4 yıl hapis yatmıştır. Çıktığında... Ağz yatmamış mı biraz? Vurdu canım öldürdü demiyor ki. Öldürmedi mi? Ha, vuruyor. Silahlı adam yer ya, bak... Aynen abi. Vuruyor. <gülüyor> Çıktığında Zeynep ailesinin baskısına rağmen Tatar Ramazan'ı karşılar ve beraber köye dönerler. Ondan sonra e, oda sahnesinde Ramazan evi basıp beraber İzmir'de ya İstanbul'a. <gülüyor> İzmir veya İzmir veya İsta... İstanbul. İstanbul. <gülüyor> Gitmeyi anladığını söyler. Fakat ota demesim, ne ya? Tatar Ramazan'ın da iyi bir plancı birisi. Daha çok böyle yani biraz iç anlık yaşan bir insan. iyi bir durumu var yani. O İzmir olan, mi İstanbul mu? İzmir İstanbul'a gidiyoruz. <gülüyor> Fakat Abidin Ağa'nın oğlunun incminin yakasını bırakmaz ve kısa bir süre sonra yağmurlu bir günde burası, burası çok önemli. <gülüyor> e, Hamdi ile birlikte Ramazan'ın ne yapmış olabilir? Sıkış, kıstırmış. Kıstırmış, kıstırmış Sıkıştırmış. mı? Kıstırmış. Sıkıştırır. Sıkıştırır. Ramazan yaralanır fakat bıçağıyla Hamdi'yi ne yapar? Öl, öldürür öldürür mü? Öldürür. öldürür. Necmi A ne A yapar? Ka Kaçar. Kaçar. <gülüyor> Bu üzerine bir 11 yıl daha yer Ramazan. Nereye gitmeden? İstanbul veya İzmir. Bravo çok iyi takip ediyorsunuz. Tekrar nereye düşer Ramazan? Mapusaniye. Mapus. Bu arada Zeynep de sürekli neyin baskısı altındadır? Ay, ailenin bozkısı <gülüyor> yoksa kopuyorlar hikayeden böyle yapmadığım zaman biraz sabredin bakın hepsi çözülecek Gitti hapishanede kimseye ne yapmamaya çalışan Tatar ya, Ramazan bulaşmamaya bulaşmamam ya, olacaktı bulaş bulaş, bulaş, bulaş. bulaş, bulaş Ramazan bulaşmamaya çalışan Tatar Ramazan hocam bir bulaş Ramazan alır mıyız esrar satan <gülüyor> ve ne oynatan bir koğuş ağasıyla karşılaşır ayı olsun <gülüyor> Mar oynatan, ay oynatan olacaktım. Ay Allah ya. Ee, başlarda rahat durmadı demesinler diye kimseye ne yapmamaya çalışır, <gülüyor> bağışmamaya çalışır. Hep aynı kelimeler zoruluyor. Takip ederseniz kolay. Aynı zamanda hapishanede neylik Hüseyine de abelik eder. Ee, neylik Hüseyin. E. Neylik İdamlık, İdamlık. İdamlık. İdamlık. <gülüyor> abelik eder ve hapishane müdürüne. Nereye Göz mektup kırıkma. yazması için konuşur? Nereye gitmek istiyordu bu? İzmir veya İstanbul. <gülüyor> tamam o zaman nereye mektup yazması için konuşur? İzmir veya İstanbul. Ankara'ya mı? Ankara'ya. Neden? Ankara'ya mektup. Devletlerleyip. 3 tane mektup. Hükümet nerede? Zeyneme yazsın ilk önce mektubu ya. Hapishaneler Ankara'da yönetildiği dönemlerde. Doğru dönemler. tamam. Fakat bu konuda hapishane müdürü onu aldatıyor. E, Zamanla koğuş ağası Koca Mustafa ve Cibul Halil de gardiyanlarla beraber olduğunu görür. Mesela <gülüyor> Cibul Halil ilk önce kendine baksın. <gülüyor> İsme bak Cibul Halil. Cibul Halil'in gardiyanlarla beraber olması da herhalde bunu koşuşa mı Sonunda dayanamayarak Mustafa'ya bir tokat patlatır. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arada okumadığım, gitti. okumadığım bir şey falan yok. Direkt değil filmin mi özeti? Bilmiyorum bu, bu konusu özetildi. Tatar Ramazan konu. Gariban kesimi arkasına alır ve gariban kesim arasında sevilen sayılan birisi olur. Ee, Mustafa ise bu tokadı... Hazmedemez. Sindiremez <gülüyor> ve geceleyin Tatar Ramazan'ı arkadaşlarıyla öldürmek ister. Fakat Tatar Ramazan cin gibi olduğu için olayı ne yapar? Ölmezler. <gülüyor> Basit düşünün ev gibi düşünmeyin anlar. Ve Mustafa'yı bıçaklayarak öldürür. Kaç sene daha yiyor? 11. 7. 7. Öldürünce 7 sene. Ve sürgüne gönderilir. İşte. Hmm. Olaylar orada başlıyor. Ondan sonrası olaylar olaylar. Hapishane dizisi olacak. Vallahi e, o zaman Zeynep ben Tatar Ramazan'la şeyi karıştırıyorum o zaman. Ya. Şeye geliyor ya ziyarete geliyor sürekli. Ben, ben Zeynep'le ilk başta çıkıyorlar, buluşuyorlar. Sonra bir daha görür müydü? Kadın oyuncağı olmayacak mı yani burada. Ziyarete geliyorlar yani. zaten, olabilir. Fresh bak back ne back. güzel arkadaş da flashback olabilir. ...orada bir şeyler olabilir... ...bana öyle geldi bilmiyorum... Sürekli birisini öldürecek o zaman... ...Tatar Ramazan... ...en az 14 Güzel kişiyi mi? öldüreceğinin garantisi var... ...her bölüm bir kişi diye bir şey var... ...şeyi ben Tatar Ramazan zannediyordum ya... ...neyi... ...ne derler böyle bir... ...Kadir İnanır'ın... ...takım elbise ve beyaz atkı taktı... ...hayır canım. O, o, ...o ne çok şey, şey, kise bütün parada tamam. mafya babası mafya ha, o değil mi o Tatar Ramazan ben onun Tatar Ramazan olduğunu düşünüyorum ya Tatar Ramazan abi bildiğin şeyde yağız bile kilolu zamanı o zaman şeyin maşallah o ha, o, zaman. Ba bayit. o zaman bu güzel seyredilecek bir dizi Tabii canım ama yani şimdi ben bilmiyorum <gülüyor> Kadir Hanım seyrettikten sonra bana biraz zor gibi geliyor bir Sen de şey diyorsun, hanım vardı ya Dila Hanım Dila Hanım evet cuma ha. günleri oynuyor Dila Hanım onda bu gece da aynı gel mesela dükkanımız şey. bomboş neden herkes Dila Hanım'da ya Pazartesi de Kadir İnanır'la Türkan Şoray mıydı? Aynen, aynen abi. Pazartesi dükkan bomboş. Neden? Herkes yer gök aşk, aşk seyrediyor. Salı mesela. <gülüyor> salı. Salı yok mu abi salı. bir şey? Salı da yer gök aşklarına Kuzey ne güney ne zaman mı? oynuyor? Biri bana çarş, açıklayabilir çarş, mi? Çarş. çarş mı? Muhteş yüzyılda. Muhteş yüzyılda. Kuzey güney çarş. Pers. Salı var? işler güçler var ya. İşler güçler. Ama çok geç o. Saat dükkandan zahterini. çıkıp insanlar. Onu dükkandan çıkıp ya dükkandan önce veya dükkandan sonra. İzmir veya İstanbul gibi düşünün. <gülüyor> ya öyle yani başlıyor. Bir... Hadi bakalım hazır olun. Hadi hayırlısı. Heyecanla bekliyoruz. Sevgili Biz... dinleyiciler size küçük bir reklam şov hazırladık. Bakalım hoşunuza gidecek mi? İşte karşınızda Radyo Otur Reklam Şov. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Serbest Yerhançılık Anlayışının Türkiye'deki en önemli temsilcisi Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Buyursunlar efendim Dün şey vardı gittiniz mi? Ankara'lı müzisyenlere Gittik Nasıldı? Valla çok güzeldi Daha çok peynir koymuşlar bu sene Sandevçleri de mi? Ben sandevç yedim gittim arkadan Sen gittin mi Oktay? Gittim en arkadaydım ben de Ben sahne tarafına geçmedim Yani ben yemeğimi yemiştim çünkü <gülüyor> bir de dayanamam diye o tarafa geçmem çünkü biliyorsun güzel şey görünce ben tok olsam da yiyorum. Diyorsun doğru. Yani o yüzden. Bir de erken er... yiyince acıktım. Erken, erken Saati de çok uygundu benim için. O yüzden şey yaptım yani izledim biraz çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Teşekkürler. Emeği Emeğe geçmeyen saygı. arkadaşlarıma da ben buradan teşekkür ediyorum Faiz ve Oktaya. Bizim ne emeğimiz geçmemiş ya? Bu sene pek emeğimiz geçmedi bilirsiniz. Maalesef. Buyurun efendim neler oluyor neler bitiyor başka dünyamızda? Güzel evet. bir dünyamız Hızlı, var hızlıca çünkü yani. Hızlıca bakıyor adam. Hızlıca Hikmetini bakıyoruz. Bilelim. Ya bundan sonra hani e, şey vardı ya. Herkesin parmak izi... E, fixlenecek, Şey yapılacak. Çünkü değişiyor sürekli. Herkesin parmak izi bir değildir diye bir söz vardı ya. Evet. Nefes de öyleymiş. Nefes mi? Bundan sonra nefes kullanılacakmış. Ama yediğine göre değişmiyor mu? Mesela, değişmiyor Mesela yemiş bir Ege ile... İşkembe yemiş işkembe bir Ege. İşkembe yemiş Ege. Bir olur mu? Bir. Bir. İkisi de bir. O kadar özel değilsin yani. Nefes alman mı? Yani e, nefesinin kokusuna mı bakıyorlar yoksa nefes alma biçimi mi herkesin farklı? Mesela akılıyor mu, aklamıyor mu? O tip şeyler mi? Ben akılarım mesela. Ege hiç ıkıladığını görmedim bugüne kadar. <gülüyor> ya hasta olunca sen akılıyorsun evet fazlasıyla. Evet. Yani <gülüyor> yani bu, canlı yayında da ıkılıyor. bunu bir eleştiri olarak söylüyorum. <gülüyor> Dikkat et. Yani e, Ege'nin hiç akladığını görmedim. Ben de. Bazı bile bile ıkılıyorum. <gülüyor> Evde yalnız olduğum zaman bazen ıkılıyorum. Yok o değil ya ıkılamaya göre değil. Yani nefes e, izi bundan sonra parmak izi gibi e, kişiye özel bir şey olarak olduğu tespit edilmiş kullanılabilecekmiş. Ne yani, bankamatiğe hohlama özelliğini mi koyacaklar? Hohlama. Hohlama diyebiliriz buna da hohlama e, değil galiba üfleme tipi bir şey. Çünkü hohlayınca işte beyle Şiyen evet, Bey adamla şey arasındaki fark var. Ohlamayla falan... üfleme arasındaki fark evet, var. derinden geliyor. Üfleme yüzeysel bir şey. Yani şey gibi düşün. Çevirme oldu. Moher dedirtti polis sana. Üfletin. Bir moher der misiniz lütfen? Moher. Vücut kimyasının e, atıkları bulunuyor. Vücut Ürünün kimyasının atıklar. atıkları. Ee, ve bu atıklar kişinin göre değişiyormuş. Yani nereden bilecek benim ne yediğimi ne içtiğimi ne attığım yani, ne atmadığımı ya. Şöyle bir şey mi o zaman pastırma yemiş Ege ile pastırma yemiş Fahir arasında da mı fark var? Var. Var tabi esas pahalısına... fark var. <gülüyor> yani sadece pastırma seni farklılaştırmıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Ege Bey ee, ne yiyip ne içtiğinden bağımsız bu. Mesela iki aç aç Ege ile fa... aç Fahir'i kıyasla. Pastırmayı tamam. bir değişken olarak sokma araya. Evet. Anladın mı? Açlık. İkisi, i̇kisini de açlıktan nefesi kokuyor. Nefesi kokuyan iki adam. Yani öyle düşün. Bunlar farklı. Birbirinden farklı yani. Nefesini. Ve çok çirkin bir görüntü var şu anda. O görüntü ne? sen bir şey söylemediğin sürece değişmeyecek. oktay lütfen o görüntüyü değiştir. Ne, ne söyleyeyim ya? İki tane aç köpek adam leş gibi de kokuyor ağızları. Evet. Ve şu anda hala o sahnede kaldım bıraktım beni yani. Bir makineye hohluyorlar tamam mı? <gülüyor> Farklıyım. Oh. Biraz daha derinden Su buharı zaman. bak senin su buharın sana. Benim su buharım ona. Çünkü bak. başkasının su buharının başladığı yerde senin, senin su, su buharın, buharın biter. Aynı şekilde e, Aynen abi. not alan dinleyicilerimiz için söylüyorum. Su buharı ve karbondioksit. Ha, yani. evet. Bizi not olarak dinleyen dinleyicilerimiz var Tabii ki, büyük kısmı. Büyük kısmı not alıyor. <gülüyor> ben bizim dinleyicimiz olsam not alarak dinlerdim. Bazıları not alıyor dinlerken sabah akşam podcast dinleyerek de temize geçiyorlar. Ben Şimdi akşam... hohlama konusuna geçecek diye güzel kalemlerle yazıyorum. Ben not alırdım sonradı da program bir tanesi yutardım. lütfen yurtardım. renkli kalemlerle yazalım. Kırmızı veya yeşil. O yüzden bundan sonra sadece parmak izi değil nefes, nefes izinden de e, şey bulunacak. Yani şey gibi atlıyor. At, kim oldu? dersin mesela pasaporta başvurdun. Parmak izi. Hayır efendim hohlayayım. Orada hohla attılar. Hoğlayacak sonra gittik olsun. mesela yurt dışında sıkıntı oldu. Tekrar Bizi arkaya çektiler. Aynı adam mı diyor? Aynı adam mı diye hohlatıyorlar. Aynı abi tam bu sistem Aynı işte. çıkıncaya kadar da hohlatıyorlar adamı ona göre. Mesela, Aynı çıkmaya gayret edin derim ben. Sen ilk kimlikte aç karnına hohladıysan orada 6-7 saat bekliyorsun yine acıkıp aç karnına hohlamak için. Hep bunlar sistem sonuçta. Yine geldi açlığa tokluğa. Da Sen dayanırdı. niye böyle açlıklı terbiye Adam, ediyorsun kendine Ege? sürekli açlıkla toklukla ilgili bir şey var. öyle değil ya. Açlıkla alakası yok bunun ya. Neye dinlemiyorsun? Her halükarda hohladığın. Her halini her senin... şeyinde güzelsin Ege. Teşekkür. Hata yaptım. bulmak, kusur bulmak güç sende. Niye kendin için beni böyle üzersin? Günah bende, kusur bende, bende. Bu habere, ben de. Bu habere girmeden önce de. sevgili dinleyiciler... Günah Özledim, teninin, <gülüyor> nefesini özledim şarkısı söylenir. Özledim bu haberin sonunda diye düşünüyordum. Nefes etme, konusuna girmeden önce ama özledim. bambaşka bir şarkı söyleniyor şu anda. Özledim, Obama'nın sesini özledim. Ben. Özledim, Obama'nın o sesini özledim. Adnan Şen says gibi oluyor mu? Sözler... Aynı. Aynen abi. İcra eden Fahir Önç. <gülüyor> bende. de... Canan Kumbasar olarak kabul. Neydi o şarkının söyle? Oktay Demirci'nin bestesi. Canan Kumbasar mı? Ce değil, o Türk. Canan, eee Canan. Candan, Canan. Aslında hatırladın değil evet, mi? Evet Canan. Şarkıları anons ederdi böyle biyometrik fotoğraf yokken biyometrik ekran görüntüsü. Ama o bir ara beyaz şovda da bir köşe yapıyordu. O böyle kocaman yüz hmm. ifadesiyle ay yüzüm diye geçiyordu. Canan o diye. Kumbasar değildi değil neydi? Ayşe İlge Soy. Ayşe İlge Soy. O değil mi? Çok güzel bir robot. Bir noktada bey geldi içimden. Çok güzel bir Türkçesi vardı bir Türkçe ile konuşuyor Yani bir cumartesi gecesinde ben sırf onun şiirlerini şiir okudum. Şey ben lisedeyken Türk e, Türk dili ve edebiyatına ...onu sayesinde geçtim. Düşünün. Onu dinleyerek düşün. <gülüyor> dersi düşün. Yani Ayşe şey dedi ders de dersi düşünme. Ders, dersi düşün. Ama Ayşe e, Ege Soyda o zaman önemliler. Hala öyledir muhakkak Hala da. Öyle. Yani e, hani derler ya şarap gibi kadın diye. Çevirmeye takılan ünlüler... Ama yani şimdi onu ben şeyim şarap çünkü mesela şişeyi açtın, normal gündelik kadeş şarap bozulur. Kadeh şarap. Kadeh şarap, şarap yani. Rezerv yani. Ee, anlatabiliyor muyum yani? O şekil yani. Mahzen tipi bir şey. Doğru. Çevirmeye takılan... Ünlülerimiz köşesine mi geçiyoruz? Ünlülerle çekilen fotoğraflar trafik polislerinin başını yakmış. Amirlerinden azar işiten memurlar... Amirlerinden azar işiten memurlar, amiriyle memuruyla bir bütündür. Evet. <gülüyor> Yani mesela Serdar Ortaç'ı çeviriyorsun hı hı. polis hı. olarak sen. Hem üfletiyorum hem fotoğraf birlikte çektirdiğimiz fotoğraf. fotoğraflar adamlarda da var demek ki. S Serdar Bey bir fotoğraf çektirebilir miyiz diyorsun. Ondan sonra fotoğraflar tabii piyasaya düşünce sen cıza mı kesiyorsun? O, o fotoğraflar nasıl piyasaya düşüyor onu ben anlamadım. Face'ine koyuyor Faysine mesela. koyuyor evet. Serdar'ı çevirdik. Trafik, trafik memuru koyuyor ondan sonra o da tabii e, o da, amiri de onun nesi? Face 10 arkadaşı. Face arkadaşı. Ya ondan Doğru. sonra bitti gitti. O öyle mesela durumda amirini Face 10 eklememe durumun olabilir mi? Amir'im bana şey göndermiş diye. E olur tabii canım niye olmasın ya? Oluyordur o, ya. yap, yiyorsa yani yap. Cesarete olan ne yapar? Görüntü Sonuçlarına olarak, da katlanır. Bu olaylardan sonra e, görüntü alan basın mensuplarına da e, sert çıkmış polis. Sizin yüzünüzden <gülüyor> şey yapıyoruz <gülüyor> diye. <gülüyor> Hemen hem diye. fotoğrafları çekiyoruz hem de suçlu oluyoruz. Ee, ondan sonra Şu öyle, dükkana o dükkana yüzden... gelen ünlülere olgun davranmakta da çok canımı sıkmaya başladılar. Ya evet biz aslında duvarların <gülüyor> hoca sanki şeyiz böyle her tarafın menajeriz de etrafımız Stelio Pipis gibi takılıyoruz. Etrafımız ünlülerle Ne düzeltik. yapmak istiyorsun ki bir şey fotoğraf çektirmek istiyorum. Birlikte e, çektir fotoğraf abi, niye istiyorum. çektirmiyorsun çektir... Kaç tane adam geldi gitti hep sonradan ben Sanki ünlülerle fotoğraf çektirmiyoruz diye bir şey konuşmadık ki. Ya işte ne, ne, bileyim, ne öyle bir havalara girildi. Ne alacak ya canım? Hayır her yerde var. O şeyde Bahçeli'de hatırlarsınız ne? kebapçı vardı. Evet ne güzel. İsmini söylemiyor. O var. Orada mesela hep ünlülerle adam çekiniyor çekiniyor koyuyor çekiniyor çekiniyor koyuyor. Ve şaka baka çok etkili bir şey Ankara'nın en eski varlarından birisi var biliyorsunuz. Seni o şey de etkiliyor ya. Ona geçmeden önce çok etkildi diyor Ege. Yani o yemeği söylüyorsun, siparişi veriyorsun, sonra bir zaman geçiyor yine. Evet. Orada çok böyle bakmak için bir eğlencelik. Yani aile albümünü sana vermiş gibi hissediyorum ben Evet oradan. yani onu değerlendirmek ne kadar acı. E biz de albüm yapalım o zaman. Bizim duvarımız çok öyle Işıklı olmadığı için görünmez. Yani can fotoğraf. koyup altına koyacağız. Evet abi, aynen abi. İstanbul'da şey var ya. Ne ee, şey, söyleyebilirsiniz? Sandviç Bamvi var. Ankara'da şeyde de var. Siyah beyazında çok ünlüsi vardır. Onlar da duvarlar komple. Ne güzel çektirmişler. Kompilasyon. İlla işlerim. onlarla beraber çektirmeye yani, gerek yok. Onlarla çekilmeli. Ali yapıyoruz ya. Evet yapalım. abi. İlla evet. Masa aynen abi. İsteyen. Ege. Isteyen şey Şu şey senin aldın. Fotoğraf makinesi var mı? Evet. Birlikte fotoğraf çektiğimiz tamam. fotoğrafları rahatça güzel çekmek için. Dükkana götüreyim onu. Hani Bütün ürünlere de daha çok tek. özür dilerim. Krediyle altın sipariş. Şey <gülüyor> Hala taksitlerle ödediğim milyon <gülüyor> dolarlık. Tamam. Onu ona koyacağız. Onu getir abi. Çünkü ünlü adamı da öyle cep telefonuyla çekemez. O olmaz çekemez. abi çekemez. tabii. Bir, bir fotoğraf çektirebilmiş. Tabii tabii genç arkadaşım dedi mesela. Ondan sonra Telefonu çıkardın cebinden. Adamın da yüzü düşer. Yani. Onu, ama kalite bir şey. lak diye çıkar. Ben, şeyde heveslenir. Silibi de var benim cüzdanımda taşıdığım. Aa bunda düşecek. O düşürme ama. iki taksi On... takside bölündü. Ay, Bakın fiyat budur. Hayır onu hiç şey yapma onu. Makinanın fotoğraf makinasısın. Makinanın ama şey olsun cüzdanından çıkarırken. Makinanın e... <gülüyor> benim acil gitmem lazım. Bu şey olsun diyecektim. Ne güzel abi tamam, şarkı şey da geldi. geldi ya, tamam ya, tamam, ya. tamam ben söyleyeyim ben. ya dur bak. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hard of Quest radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 1-2 espri programın sonunda hiç fena olmaz. Ona baştan söyleyeyim. Evet. IMKB <gülüyor> IMKB <Nedir>? endeksi. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Nedir? Menkul Kıymetler Borsası mı değil, hocam? Değil, değil. IMDB mi demek istedin? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Doğru, doğru. Keşke bir şeyin, başka bir şeyin Keşken salması olsaydı. olsaydı. Evet. 1986'da İMKB olarak hayatımıza giren borsa, bugünden itibaren borsa İstanbul olarak Borsiz. faaliyete geçiyor artık. Borsiz. Geçti daha doğrusu açılış gongunu Kim çalmış olabilir? Rıfat Hisarcıklıoğlu. Ne kadar küçük düşünüyorsun? Büyük düşün, büyük. Daha büyük mü? Recep Tayyip Erdoğan mı? Bravo bak. <gülüyor> Adam ne kadar önü açık. Ama sen orada kopya verdin, büyük düşün dedin. İncegör derdim. İncegör derdim. İncegör Hayır. Evet. Ee, İstanbul Borsası değil değil. Borsa İstanbul olarak bundan sonra geçecek. ve levki deseydim ben de kesin söylerdim. Ben onu söyleyeyim. Zaten Borsa diye geçmiyor muydu? Ya? ya Borsa noktasında so diye söylesem ben hemen Borsa noktasında <gülüyor> söylerdim Keş sana. Keşke öyle deseydim valla. Valla. Turgut Özal'ın çaldığı GONK'la 1986 yılında İMKB olarak e e hayata geçmişti. Ondan sonra şimdi hadi niye bakalım. böyle bir isim değişikliğine gidildi acaba ya? Yapılanması da değişti onun. ondan ötürü. Borsa İstanbul? Ekizmet binası açıldı ya onun açılışında herhalde. Tamamen binalardan mı? Evet binalardan. <gülüyor> ne kadar kolay açıklamalar ya <gülüyor> çok güzelmiş. Öyle hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Cuma Borsası. Açıldı, evet. Yok Borsa İstanbul. Borsa İstanbul. Ama Borsa İstanbul aynı sorunu yaşayacaklar bizim gibi. Niye? Radyo Optime, Opti Radyosu mu? Borsa İstanbul mu? İstanbul Borsası mı? Cümle içinde kullanırken mesela bugün İstanbul borsasına gittim denebilir değil mi Dene, denebilir mi? Ya da mi? şöyle İstanbul'da bugün borsaya gittim mesela ya da pazardan biraz borsa aldım. Senin cümle içinde kullanma heyecanın yok mu Ege? Türkiye bir bor cennetidir. Tabi illa İstanbul borsası geçecek <gülüyor> geçe, bir şey geçe yok, yok yani bir cümle olsun <gülüyor> yeterli. yeterli. Teşekkürler bu kadar bu, bu kadar, kadar. bir beklenti büyük sen tutma ege sen de sanki şey böyle gözünün içine bakıyor e, oktay ne diyecek? Ne, bileyim, ne diyecek ne diyecek? gong çaldı gong çaldıca bir... herkes başladı ya bu arada Gerard Depardieu New York'ta görüntülenmiş Biliyorsun en son evine hırsız Rus, girmişti. Rus ak aktör... Hırsız mı girmişti? Yanmış mıydı? Ne olmuştu? Evine, K evine kedi girmişti. Çeçenistan'daydı biliyorsunuz. Çeçenistan'daki Cheçenistan'da... evine kedi girmişti. Ev vermişlerdi. <gülüyor> Şeylerde, bir ev verdiler bir de telefon verdiler. New York'ta ağlarken görülmüş. New York'ta de, taksiden, lütfen, taksiden inerken görülmüş. İnerken ha. görülmemesi dikkat çekmiş. <gülüyor> i̇nerkene, inerkene. Güzel kullan Türkçemizi. Doğru. Ee, taksiden inerkene oraya şey yani, çarpmış. Ne çarpmış? Ne <gülüyor> çarpmış? <gülüyor> <gülüyor> karoserden <gülüyor> takside çarpmış. <gülüyor> bir de o taksileri böyle yan yana açılıyor ya kapıları. Çok zor inmiş yani. Ne olaylar ne olaylar ya. <gülüyor> ya e adamın her hareketi, her hareketi olay ya. Her hareket olay ya. Her hareketi olay. O şey vardı ya bunun. Yeşil pasaport diye bir filmi vardı. <gülüyor> Unutulmaz film. Ne o şey mi? Green Card diye. <gülüyor> Türkçemize Green Card. Yeşil pasaport diye geçer ama Green Card diye. Aslında orijinali Green Card olan. <gülüyor> Yeşil pasaport diye. Türkçemizde oynayan. Çipli, çipli pasaport alma macerası değil mi? Onu, emniyete, o macer emniyete gidiyordu. <gülüyor> Başbuna <Başbürüle Ondan> yapıyor. <gülüyor> Sabıka kaydı eksik. Hop haydi koş adliyeye. Sabıka kaydını al. Hadi Ondan bakalım. Ondan sonra hadi bakalım koş onu götür. Ondan, saat bitti. Hop ertesi gün 6.30'da emniyetin türlü. <gülüyor> o film mi <gülüyor> mi diyorsun? O film ya o film. Ne kadar Çok uzun ama baya heyecanlıydı yani. Öğretici de bir filmdir. Çünkü diye bir keresinde tam yetişeceğim diyordu. Öyle tatilini denk geliyordu. Tabii canım o, o ikincisinde de yok. çay falan Filmi ondan ikincisini çektiler. Bir, Green Card bir, Green Card iki. Ve de öyle devam etti. Sonra zaten o şekilde alamadı. <gülüyor> Sonra da üçüncüsünü çektiler. Green Card üç. <gülüyor> Eşinden dolayı aldı o da. Çünkü bir kızla evleniyordu falan. Hanımından dolayı. eş durumundan. Eş durumundan benim. Green Card'ı en son aldı. Mutlu sonla bitti. Yani şimdi spoiler vermiş gibi de olmayalım ama öyle yani. Başka yok. Oktay son bir haberim var. Son bir söylemek. Şey son, son olarak güzel söylemek şey istediğiniz bir şey yoksa programı kapatıyoruz. <gülüyor> son olarak söylemek bu kadar. yani bu... Güzel bir hafta sonu herkese. Çok başka güzel, da son olarak et. başka ne diyeceğiz? Gırıl, cumartesi kırıl Yani, pazar yani. Hava nasıl? Öyle mi? Güzel mi? Güzel mi? Yani. Pazartesi ama maalesef. Maalesef kadar herkese iyi şanslar diliyorum sevgili şans dinleyiciler. şansla alakası var? Güneşin altında şansını değerlendirsin herkes. 5 Nisan. Çünkü yağmurda her şeye zorlaşacak. Dede, Oktay desin de. Ben şeyle kapatmak istiyorum. Oktay bir herkes son sözünü söylesin. 5 Nisan. De, de, de. Bugün güzel kararlar alınsın. Bir başkadır benim ben memleketim. Ben anlayamadığım şu noktada programın <gülüyor> sonuna, Anlayamama geldiğimiz noktasında programın sonuna geldiğimizin en güzel ifadesi. Sevgili dinciler, hakikaten. Bir mükemmel bir gün olacak.